Enrico, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmiştir. Okulun ilk günüdür. Enrico, ikinci sınıf öğretmenini bırakmak zorunda olduğu için çok üzgündür. Enrico, eski öğretmenini özler ve eski öğretmeninin gülümseyen yüzüyle sürekli olarak üzülür. Yeni öğretmeniyle tanıştığında üzüntüsü azalmaya başlar. Yeni öğretmeni sık sık gülümsemez ve hatta suratsızdır. Ancak yaramaz öğrencilere tatlı bir şekilde uyarır ve hiç kimseye bağırmaz veya kızgın olmaz. Sonuç olarak, çok iyi kalpli bir adam olduğu ortaya çıkar ve tüm öğrencileri onu çok sevmeye başlar. Enrico'nun yeni sınıfında zengin, fakir, nazik, kaba, utangaç, dışa dönük, içe dönük, sosyal, her türlü öğrenci vardır. Enrico sınıf arkadaşlarını gözlemler ve onlarla ilgili izlenimlerini ve tanıklık ettiği olayları günlüğüne yazar. Neli zayıf ve çok zayıf bir çocuktur. Votin ve Franti ona kötü davranır ancak iyi kalpli Garrone ona bakar. İlk günde okul müdürü bir çocukla ortaya çıkar. Yeni öğrenci İtalya'daki farklı bir bölge olan Calabria'dan gelmektedir. Müdür ona kendi bölgesinden olmadığı için Kötü davranmamalarını, aksine onunla arkadaş olmalarını tavsiye eder. Sınıftaki hiç kimse ona kötü davranmaz ve herkes Kalabriyalı çocuğa küçük hediyeler bile verir. Enrico çok mutlu olur. Bir gün, okula giderken bir çocuğun at arabası tramvayından düştüğünü gören bir çocuk olan Robetti, çocuğu kurtarırken kendi ayağını tramvayın altına kaptırır. Bu durumu gören Enrico, Robetti'nin davranışını takdir eder ve onun için çok üzülür. Enrico'nun favori sınıf arkadaşı Garone'dur. Garone, 2 yıl geç başladığı büyük bir çocuktur. Her zaman sınıftaki diğer çocuklar tarafından dışlanan, çünkü yoksul olduğu için Nelli'yi ve yardıma ihtiyacı olan diğer çocukları korur ve onlarla alay edilmelerini önler. Bu nedenle Enrico, ona karışık bir hayranlıkla sevgi hisseder. Enrico'nun babası, Enrico'ya her ay birkaç arkadaşı davet etmesini veya arkadaşlarıyla evlerinde zaman geçirmesini önerir. İyi kalpli Enrico, favori sınıf arkadaşlarını, zor durumda olduklarını bildiği arkadaşlarını eve davet etmeyi sever. Bir gün, Stardi'yi sınıflarındaki en cömert gönüllüyü birkaç arkadaşıyla birlikte evine davet eder. Stardi'nin babası alkolik ve işe yaramaz bir adamdır. İş bulmaz ve çalışmaz ve içki içtiğinde Stardi'yi döver. Sınıfta herkes onun babası tarafından dövüldüğü için onunla alay eder. Yüzündeki izlere rağmen Stardy, olanların kaza olduğunu iddia ederek babasının bir kelimesini bile karıştırmaz. Stardy sıkı çalışır ve Derosi'den sonra sınıfta ikinci gelince öğretmeni Stardi'yi sarhoş babasına övgüde bulunur, bu da onu duygulandırır ve düzgün bir adam olmaya karar verir. Stardy Enrico'nun evine gittiğinde Enrico'nun oyuncak lokomotifini beğenir. Babası daha önce böyle güzel bir oyuncak almamıştır. Enrico oyuncak lokomotifi çok sevdiğini gördüğü arkadaşına hediye etmeye karar verir. Stardy çok mutlu olur. Bir gün Enrico annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir fakir kadına çamaşır teslim ederken kapıyı açar ve kadınla sınıf arkadaşını içeride görür. Enrico, bu çocuğun hayatına ilgi duymaya başladığında, Crossi'nin babası olmadığını ve tüm zorluklara rağmen karanlık bir odada çalışmaya çalıştığını fark eder ve çok üzülür. Votini ve Franti'nin tembel, yaramaz ve kendi kendine haklı olduğu bir sırada nasıl çalışabildiğini anlayamaz. Özellikle Votini'nin haksız saygı ve sevgiyle muamele gördüğünü ve birçok fırsat verildiğini ancak bunları kötüye kullandığını fark eder. Enrico'nun annesi, Crossi ve ailesine para yardımı yaptı. Bu da Enrico'yu çok mutlu etti. Enrico, arkadaşlarının davranışlarına bakarak onların gelecekte ne olabileceği hakkında tahminlerde bulunur. Enrico, defalarca kanıtlamış olduğu gibi iyi kalpli bir çocuktur. Ebeveynleri de onu çok sever ve onu kötü davrandığını gördüklerinde, ona zaman zaman uyarı yazıları yazarlar. Enrico, tüm çocuklar için bir örnek olabilecek bir çocuk olma yolunda kararlı adımlar atmaktadır. Çocuk kalbinin sonlarına doğru Enrico annesine saygısızlık yapar. Bu olaydan dolayı annesi ve babası Enrico'ya önemli nasihatlerde bulunurlar.